Günaydın. Kendilerini kültüre ve sanata değer verenler grubu olarak adlandıran bir ekibin başlattığı bir kampanyayla salı gününe başlıyoruz. Grup hala kapalı olan AKM'nin yeniden hizmete açılmasını talep ediyor bu kampanyalarında. 1969'da dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren, Türkiye'de Cumhuriyet döneminin simge yapılarından olan Atatürk Kültür Merkezi'nin yani AKM'nin durdurulmuş olan restorasyonunun bitirilmesi ve geçmişteki misyonuyla hizmete açılmasını istiyoruz. Atatürk Kültür Merkezi yani AKM, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kurulu opera, bale, tiyatro, konser ve kongre amacıyla kullanılan içinde bir de sergi salonu ve sinema bulunan bir yapıdır. Kültür Merkezi 2008'den beri tadilat gerekçesiyle kapalıdır. AKM'de 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 269 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik Aziz Nesin sahnesi ve 206 kişilik sinema salonu bulunmaktadır. Üst katlarda büyük bir sergi salonuna da sahip olan AKM, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası'nın daimi sahnesi olarak da hizmet vermektedir. Şubat 2012'de Sabancı Holding ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Atatürk Kültür Merkezi'nin restore işlemlerine dair bir mutabakat imzalanmıştır. Atatürk Kültür Merkezi'nin yenileme çalışmalarına Sabancı Holding 30 milyon Türk lirası katkı sağlayacaktı. Atatürk Kültür Merkezi'nin 29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı'nda bitmesi öngörülen çalışması durdurulmuş ve AKM'nin tekrar yıkılması gündeme getirilmiştir. AKM'nin restorasyonunun bitmesi ve geçmişteki misyonuyla hizmete açılmasını istiyoruz, diyor kültür ve sanata değer verenler grubu. Şimdi İzmir'e geçiyoruz ve Güneş Gördüğün Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben başlattığı kampanyaya kulak veriyoruz. İlkokullarda müzik dersi zorunlu olmalı. Çocukların erken yaşta kendi yeteneklerini belirlemede öncülük yapacak bir başlangıç olacak bu. İlkokullarda müzik dersinin eklenmesiyle birlikte çocukların hem kişisel gelişiminde hem de ruhsal yapısında önemli ölçüde ilerleme sağlanacak. Bununla birlikte çocukların kendini daha iyi ifade edebilmelerinde ve özgüvenlerinin oluşmasında en önemli etkisi olacak diyor gördük. Change.org'da başlattı bu kampanyada. Ve Fatma Ezer'in kampanyasıyla devam edelim şimdi. Ayvalık adalarının sit kapsamından çıkarılıp imara açılmasına izin vermeyin. Ayvalık ölüyor. Balıkesir Çevre ve Şircik Müdürlüğü açtığı ihale ile bütün sit alanlarını imara açmakta. Eylül ayı sonunda kesinleşecek olan bu ihale ile Cennet ilçemiz ve Cunda Adası ranttan beslenenlerin yağmasına uğrayacak. Çocuklarımıza beton değil, doğal güzelliklerimizi miras bırakmak istiyoruz. Fazla zamanımız yok. Sesimizi duyurmak, bu yanlış uygulamayı durdurmak zorundayız. Ülkemizin son yeşil ve sakin köşesi için bizimle olun, hep beraber bu katliamı durduralım. Cennetimizi cehenneme çevirmelerine izin vermeyin, diyor Fatma Ezer. Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü bir kampanyayla devam ediyoruz. Programımıza Belediye Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na hitaben yürüttüğü bu kampanyada Kadıköy'deki tarihi tren istasyonları müze ve kültür merkezi olsun. Kadıköy'ün tarihi tren istasyonlarının yüksek hızlı tren ve marmaray çalışması kapsamında atıl duruma düştükten sonra nasıl değerlendirileceği halen muğlak. Yazılı ve görsel medyada ve sosyal medya ağlarında başta Göztepe olmak üzere Kızıl Toprak, Fener Yolu, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyonlarının yıkılacağına dair haberlerin yansımasının ardından Kadıköy Belediyesi olarak harekete geçtik. İlgili istasyonların tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve müze kültür merkezleri olarak değerlendirilmesi talebimizi yineliyoruz. DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında işlevini yitiren Haydarpaşa Bostancı arasındaki tescilli kültür varlıkları olan 6 tarihi istasyonun yıkılacağına dair yazılı ve görsel medyada pek çok haber çıktı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı haberlerin ardından bir açıklama yaparak istasyonların ve ilgili binaların yıkılmayacağını belirtti. Fakat istasyonların nasıl değerlendirileceği konusunda herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Kadıköy'ün istasyonları sahipsiz değildir. Tüm İstanbulluların genel talebi ise istasyonların kültürel varlık olarak korunması ve yeniden işlev kazandırılarak bulundukları semtlerin kültürel merkezleri haline gelmesi. Kadıköy Belediye Başkanı Nuh Oğlu konuyla ilgili süreci yakından takip ediyor. Nuh Oğlu bizim temel amacımız her bölgenin istasyonunun o bölgedeki yurttaşların da görüşe alınarak, bir müze kültür merkezi hatta haline gelmesidir. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak Ulaştırma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak ve her türlü gelişmeden Kadıköyülleri haberdar ederek bu eserlere sahip çıkacağız diyerek desteğini gösteriyor. İstasyonların Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 5 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15-10-2010 tarih ve 2864 sayılı kararıyla 240 ada bir parseldeki söz konusu eserlerin demiryolu mimarisine Özgün yapılarından olması nedeniyle binalarıyla birlikte birinci grup kültür varlığı olarak tescillenmiş olması Kadıköy'ün istasyonlarının dokunulmazlığını güvence altına alıyor. Bu zamana kadar neler oldu peki bakalım. Ulaştırma Bakanlığı'nın istasyonlar ve yan binalarıyla ilgili bir projenin bulunmaması nedeniyle 4 yıl önce harekete geçmiştik. Kadıköy Belediye Meclisi 7 Temmuz 2009'da o dönem meclis üyesi olan yazar müzeci Sunay Akın'ın önerisiyle hazırlanan Tarihi istasyonların kültür hattı olarak müze ve kültür merkezine dönüştürmesi talebimizi Ulaştırma Bakanlığı'na iletmiştik. Bakanlık istasyonların akıbetinin Marmaray projesinin gidişatına göre belirleneceği gerekçesiyle bu talebimizi reddetmişti. Şu anda çalışmayı yürüten yüklenici firma bir açıklama yaparak mevcut istasyonların proje kapsamında korunacağını duyurdu. Proje üzerinde yapılacak değişiklikler konusunda karar merciği olan bakanlığa talebimizi yenilemek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve bu hususta sizlerin de, Desteğini bekliyoruz. Kadıköylüler olarak hepimizin tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkma bilincinin verdiği güvenle Kadıköy'deki tüm eserleri hep beraber aynı duyarlılıkta koruyacağız diyor Kadıköy Belediyesi başlatmış olduğu bu kampanyada. Salı gününü Fransa'dan güzel bir haberle bitiriyoruz. Nathalie Gule, Change.org Fransa'da başlattığı kampanyasında Fransa'nın farklı bölgelerindeki belediyelerden Avrupa sınırlarındaki mülteci sorununa karşı harekete geçmelerini talep ediyordu. 95 bin kişinin imzaladığı kampanya sonunda kampanyanın muhatabı olan valiler bir araya geldi ve 700 farklı belediyeye mültecileri kendi bölgelerine kabul edeceğinin haberlerini verdi. Değişim rüzgarları dünyanın her yerinde Esmeye devam ediyor. Siz de bu değişim hareketine Change.org platformunda bir kampanya açarak katılabilir. Arzu ettiğiniz değişim için bir adım da siz atabilirsiniz. Yarın sabah yine 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.